Yecüc ve Mecüc çıkması Yeryüzünde bu isimde iki topluluk çıkacaktır. Bozgunculuk ve fesat çıkararak masum insanları öldüreceklerdir. Bu olay Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzünde indiği bir zamana denk gelecektir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Kehf suresi 94. Ayet Dediler ki, Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu ülkede doğrusu bozgunculuk yapıyorlar. Bizim ve onların arasına bir sed yapman için sana vergi verelim mi? Zülkarneyn, yeryüzünde bozgunculuk yapan Yecüc ve Mecüc ile insanlar arasında bir sed inşa etmiştir. Başka bir ayette, Enbiya Suresi 96. Ayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açılıp da her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit. Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın bir zamanda bu seddi aşıp yeryüzüne dağılacaklardır. Her nereye uğrarlarsa orayı helak edip yıkacaklardır. Yeryüzünde gördükleri bütün suları fazla olduklarından içip kurutacaklardır. Hazreti İsa Aleyhisselam, Yejiç ve Mecüc denilen iki topluluğun yok olmaları için Allah'a yalvaracaktır. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul edip onların hepsini bir anda helak edip öldürecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi. Kıyamete yakın bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gökten inecek. İnsanlar arasında adaletle hükmedecek ve Deccali öldürecektir. Onun zamanında yeryüzünde huzur, bolluk ve refah hakim olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inince müspet çok büyük işler gerçekleştirecektir. Domuzu öldürecek, haçı kıracak ve cizye'yi kaldıracaktır. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar İslam dinine girmeye başlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zuhruf Suresi 57. Ayet Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar. Hazreti İsa Aleyhisselam anlatılınca müşriklerin şımarık tavırları, gülmeleri ve barışmaları üzerine bu ayet inmiştir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara şöyle bildirilmiştir. Zuhruf Suresi 61. Ayet Şüphesiz ki o, İsa kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dost doğru yoldur. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya tekrar döneceğine kesin bir şekilde bizlere bildirilmektedir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Nisa Suresi 157-158-159. Ayetler Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden Oysa onu Öldürmediler ve asmadılar. Ancak onlara İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşerler. Ondan yana şüphe içindedirler. Bu husustaki bilgileri ancak zanna dayanmaktan ibarettir. Onu gerçekten öldürememişlerdir. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Allah azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahit olacaktır. Hazreti İsa aleyhisselamı öldürmek için tuzak kurup harekete geçen küfür ehli onu kesinlikle öldüremediler. Hazreti İsa aleyhisselam göğe kaldırıldı. Bu olayların hepsi bir hikmet gereğidir ve insanları imtihan etmek içindir. Onu öldürmediler ve asmadılar. Onun benzerini gördüler. Hazreti İsa aleyhisselamın ölümünden önce ehli kitap olanların hepsi ona iman edeceklerdir. Çünkü bütün gerçeği öğrenip inanacaklardır. Hazreti İsa aleyhisselam için birbirine zıt ve temaküz içeren bazı sözler söylenmiştir. Bu sözleri söyleyen Yahudi ve Hristiyanları bir açıdan yalanlamak için de inecektir. Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ilah makamına yükseltmişler. Yahudilerse Hazreti İsa Aleyhisselam'la annesine çirkin ve yakışıksız iftiralarda bulunmuşlardır. Allah Celle Celalühü bu gibi sözlerden ve noksan sıfatlardan tamamen münezzehtir. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inince Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ile amel edecektir. Dünyada kaldığı müddetçe Kur'an ile hükmedecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaktır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir. Ahzab Suresi 40. Ayet O, peygamberlerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği ifade edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Benden sonra nebi yoktur, Müslim Yine bir hadis-i şerifte ben kendisinden sonra peygamber gelmeyenim, Müslim Hazreti İsa Aleyhisselam yeni bir din ile gelmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Benden sonra Hazreti İsa Aleyhisselam ininceye kadar Allah hiçbir elçi göndermeyecektir. İsa muhakkak ki yeryüzüne inecektir. Onun simasını size tarif edeyim de görünce onu tanıyabilirsiniz. İsa orta boylu, Beyaz ile kırmızı, karışığı, tenli, sarı elbiseler içinde bir kişi olarak aranıza inecektir. Hiç ıslaklığı olmadığı halde başından sanki sular damlayacaktır. İslam dini uğruna doğru yoldan sapmış kimselerle savaşacak, putları kıracak, domuz eti yemeyi yasaklayacak ve cizye vergisini ortadan kaldıracaktır onun günlerinde Müslümanlar dışında kalan bütün milletleri Allah yok edecektir. İsa aleyhisselam sonunda Deccal'i de öldürecek, böylece o güne kadar türlü kargaşalıklarla çalkalanan yeryüzü huzur ve emniyete kavuşacaktır. Öyle ki arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla yan yana otlayacak, ve çocuklar yılanlarla oynamaktan çekinmeyeceklerdir. İsa aleyhisselam yedi yıl hüküm sürdükten sonra vefat edecek ve cenazesini bütün Müslümanlar kıldıracaktır. Ebu Davud Hakim Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarı yanında defnedilecektir. Hayattayken Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yardımcıları ise Ashab-ı Kehf olacaktır. Üç Büyük Çöküntü Biri Doğuda, biri Batıda, biri de Arap Yarımadası'nda Üç büyük çöküntü kıyamet alametlerindendir. Biri Doğuda, biri Batıda, biri de Arap Yarımadası'nda gerçekleşecektir. Bu çöküntülerin ne şekilde meydana geleceği bildirilmemiştir. Deprem, batma veya heyelan şeklinde gerçekleşebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Siz on tane alamet görmedikçe kıyamet kopmaz. Birisi doğuda, birisi batıda ve birisi de Arap yarımadasında olmak üzere üç çöküntü. Müslim Yeryüzünde kötülükler çoğalınca bu gibi büyük çöküntüler olacaktır. Bazı yerlerde çöküntüler olmuştur. Fakat bu bildirilen kıyamet alametinin çöküntüleri ise çok daha büyük olacaktır. Ateş çıkması Yemen tarafından büyük bir ateş çıkacak, her taraftan aydınlığı açıkça görülecektir. İnsanları önüne katarak mahşer yerine doğru sevk edecektir. Ateşin çıkacağı yer ihtilaflıdır. Bazı rivayetlere göre ateş Yemen'in Aden şehrinden çıkacaktır. Bazılarına göre Hadra Mevt denizinden çıkacağı bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Kıyametin ilk alameti insanları doğudan batıya toplayan bir ateştir. Buhari Ateş kıyametin ilk alametidir. Bu olaydan sonra dünya ile ilgili hiçbir şey kalmayacaktır. Bu ateş Yemen'den çıktıktan sonra bütün yeryüzüne yayılacaktır. Bunun önünden kaçıp kurtulmak mümkün olmayacaktır. İnsanları mahşer yerine sevk edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Doğuda yaşayan insanlar üzerine bir ateş sevk edilir ve onları batıya doğru toplar. Onlar nerede geceyi geçirirlerse, o ateşte onlarla beraber geceler. Onlar nerede dinlenirse, o ateşte onlarla beraber dinlenir. O insanlardan geriye kalan ve dökülenler ateşin olur. O ateş onları acze düşmüş develerin sürüldüğü gibi sürer. Taberani Bu hadisi şerif ateşin insanları nasıl toplayacağını bildirmektedir. Kıyamet alameti Ahirete iman konusuyla ilgilidir. Peygamberimizin kıyamet alametleriyle ilgili daha birçok hadisi şerifleri vardır. Her Müslüman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ve kendisine ait olduğu kesin olan hadisleri kabul etmekle mükelleftir. Farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği küçük alametlerin büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden meydana gelecek olayları açıkça haber vermiştir. Bu gibi haberleri önceden bildirmesi büyük bir mucizedir. Büyük alametlerse daha henüz çıkmamıştır. Bunlar da zamanı gelince mutlaka ortaya çıkacaktır. İnsanlar için güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kapısı açıktır. Henüz o gün gelmeden önce insanlar yapmış oldukları bütün kötü fiil ve hareketleri terk etmişlerdir. İyi amel yapmak için acele edip ahirete hazırlanmalıdırlar. Sura Üfürülüş ve Yeniden Diriliş İsrafil Aleyhisselam Sura iki defa üfürecektir. İlk üfürüşte yerde ve gökte olan her şey yok olacak, bütün canlılar ölecek ve böylece kıyamet kopmuş olacaktır. Bugün ilmende kıyametin kopacağı ispatlanmıştır. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. İsra Suresi 99. Ayet Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir? Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. Gökleri, yeri ve bütün alemleri yaratan Yüce Allah, bunları yeniden yaratmaya ve benzerlerini meydana getirmeye muhakkak kadirdir. Gücü yetendir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ahkaf suresi 33. ayet Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye kadirdir. Gökleri ve yeri yaratıp uzayda tutan ve bunları yaratmaktan asla yorulmayan Allah Celle Celalühü, kıyamet günü bunları yeniden diriltmeye elbette kadirdir. Bütün gönderilen peygamberler ve kutsal kitaplar insanlara kıyametin kopacağını ve ahiret hayatının varlığını bildirmişlerdir. Buna rağmen insanların büyük bir kısmı iman etmemişlerdir. Bu durum için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nahl suresi 38 ila 39. ayetler. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a and içtiler. Aksine bu, onun bizzat kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi, onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecek. Müşrikler öldükten sonra yeniden dirilme gerçeğini asla kabul etmezler. Dünya hayatı dışında olan ahiret ve hesap gününü reddederler. Allah Celle Celaluhu kesin olarak diriltmeyi gerçekleştirip inkar eden zalimleri muhakkak cezalandıracaktır. İnsanlar hayattayken yapmış oldukları iyilik ve kötülüğün karşılığını mutlaka göreceklerdir. Bunun sonucunda onlara ceza ve mükafat verilecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. İbrahim Suresi 48. Ayet Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün, Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. Yerin sıfatı değişip başka bir şekil alıp dümdüz olacaktır. Gökler de başka göklere dönüşecektir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet günü hiç çiğnenmemiş toprak gibi bembeyaz, tertemiz bir tabak gibi olan yer üzerinde toplanacaklardır. Orada hiç kimse için bir nişane, işaret yoktur. Buhari Müslim İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesiyle bütün canlı varlıkların hepsi tekrar dirilecektir. Her kul nasıl ölmüşse öyle dirilecektir. Bu olaylar ayetlerle de şöyle haber verilir. Neml suresi 87. ayet. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri bir üstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Başka bir ayette Yasin suresi 51. ayet Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. Sura üfürüldüğü zaman her ruh kendi cesedine girecektir. İnsanlar toprağın altından çıkacaklardır. Allah'ın emirlerine karşı direnebilecek hiçbir güç ve kuvvet olmayacaktır. Yaratılanların hepsi hesap vermek için mahşer yerinde toplanmak üzere Rabbine doğru koşacaktır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi 56. ayet Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, Derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. Allah Celle Celaluhu canlıları aynen veya bir benzerini yaratarak ruhlarını bedenlerine gönderecektir. Allah'ın ayetlerini inkar edip kabul etmeyen ve peygamberlerinden yüz çevirenlerse cehennem ateşiyle cezalandırılacaktır. Başka bir ayette Nur suresi 24 ila 25. ayetler. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. İnsanların yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayakları hesap anında aleyhlerine şahitlik edecektir. Ayetlerde belirtildiği şekilde diriliş hem ruh ve hem de bedenle olacaktır. Allah Celle Celaluhu, İnsanı yoktan var etmiştir. İkinci defa onu tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Bu olaylar, ayetler şöyle haber verilmiştir. Yasin Suresi 78-79. ila Ayetler Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor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 o her şeye kadirdir. Bu gerçeği Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirmektedir. Hac suresi 5 ila 7. ayet. Sen yeryüzünü de kıpkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten İç açıcı bitkiler verir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur ve Allah kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. Allah Celle Celaluhu insanı değersiz ve basit bir damla sudan yaratmıştır. İnsanı yoktan var eden o yüce kudret sahibi Allah Celle Celaluhu kurumuş veya toprak olmuş kemikleri tekrar diriltmeye hiç zorlanmadan gücü yetendir. Ölü durumda olan yerin üzerine yağmur indirerek onu tekrar canlandıran da yine kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. İnkar edenlere ölümle yok olma fikri çok kolay ve cazip geldiği için tekrar dirilmeyi inkar etmektedirler.